İman nedir? Gerçekten iman, ilim ve amel midir? Ve amel ilmin semeresi ve neticesidir. O halde amel iki kısımdır. İman, kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. Şube, şubedir. Kardeşlerim, birinci kısım amel, kalbin sevme veya buğz etme suretiyle olan amelidir. İkinci kısım amelse, kalbin ameline tabi olan organların amelleridir. Organların ameli ise, fiil veya terk suretiyle olur. Fiil suretiyle olursa verme, yani Allah için vermek olur. Eğer fiil suretiyle değil, terk suretiyle olursa, bu da mendir. Yani hadiste geldiği gibi, Allah için vermemedir. İşte bunların her dördü de yani gerek sevgi ve buğuz, gerek fiil ve tek, hep Allah için olduğu zaman elbette kişinin imanı da kemale ermiş olur. Allah bizi onlardan kılsın ve bu dört şeyden herhangi birinde herhangi bir noksanlık olursa kişinin imanında da o nispette noksanlık olur. Aslı itibarıyla o imanda her ne kadar bir noksanlık düşünülse bile vasfı itibarıyla yani kemali, olgunluğu bakımından onda bir noksanlığın bulunduğu kesindir ve bunda herhangi bir ihtirafta söz konusu değildir. Kardeşlerim, kainattaki bütün harekatın, bütün meyllerin ve kıpır danışlarının aslı sevgi ve iradedir. Yine tekrar edelim ve iyice bilelim ki bütün kainattaki suflî veya ulvi bütün alemdeki harekatın bütün meyillerin ve kıpırdanışların aslı mebde ve menşeyi hep sevgi ve iradedir. Gayesi dahi sevgi ve iradedir. Harekatı ele aldığımızda görürüz ki o iradi tabi, hasri olmak üzere üç kısım olarak tecelli ve cereyan eder. Şüphesiz bu farklarda hareket eden varlıklardan kaynaklanmaktadır. Mesela hareket eden bir varlık eğer kendinin hareketi hakkında bir şuur ve irade sahibi ise onun bu hareketine iradi hareket deriz. Eğer o varlığın kendi hareketi hakkında bir şuuru yoksa veya şuuru var da o hareket hakkında iradesi bulunmuyorsa bu takdirde onun bu hareketinin kendi tabiatına uygun olup olmadığına bakılır. Eğer uygunsa buna tabi hareket diyoruz. Eğer uygun değilse kasri hareket diyoruz. Daha doğrusu ve açık olan ise hareketin başı ya hareket eden varlığın kendisine ayrı, aykırı, zıt bir şey olur. Veya o hareket ondan değil de ondaki bir kuvvetten meydana gelir. Birinci şıkka göre o hareket kasridir. İkinci şıkka göre ise eğer hareket eden varlığın bu hareket hakkında şuuru varsa onun bu hareketi iradedir. aksalde halde tabidir. Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün hareketler, feleklerin, yıldızların, güneş ve ayın, rüzgarların, bulutların, bitkilerin ve hayvanların hareketleri hep bu hareketlere müvekkil kılınmış bulunan meleklerdendir. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala derken işi tedbir edenlere yine derken işleri taksim edenlere andolsun ki diyor naziyatta, zariyatta işte bu ayetlerde geçen işleri tedbir ve taksim edenlerden maksat meleklerdir. Peygamberlere tabi olan iman ehli Müslümanların inanışı budur. Fakat kainatın yüce yaratıcısını inkar eden onun gönderdiği peygamberleri yalanlayanlar ise bunlar yıldızlardır tabiattır veya vesairedir derler Allah bizleri hayırdan ayırmasın biz Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti sınıf sınıf meleklerin varlığına ve onlardan her bir sınıfın bir sınıf mahlukata müvekkel olduğunu açıkça ve delalet eder ve inanırız. Aleyküm selamlar <gülüyor> bu Yüce Rabbimizin yarattığı bu meleklerden bir kısmı dağlara, bir kısmı bulutlara ve yağmurlara, bir kısmı ana rahmine müvekkel kılınmış, ana rahmine müvekkel kılınmış bulunan melekler, oraya düşen nüfteyi tedbir edip düzenlerler. Ta onun yaratılışı tamamlanıncaya kadar bir kısım melekler de kulun kendisini korumaya, bir kısım melekler de o kulun amelini yazmaya ve korumaya müvekkel kılınmıştır. Bunlara hafaza melekleri, kiramen katibin denilir. Yine bir kısım melekler kardeşlerim, ölüme, bir kısım melekler kabirde sual etmeye memur ve mükelleftir. Eflakı hareket ettirmeye, güneşlerin ve ayların hareketlerini düzenlemeye memur melekler de vardır. Ateşi yapmaya ve korumaya, cehennemliklere, orada azap etmeye ve orasını emredildiği şekilde tedbir edip düzenlemeye mükellef melekler de vardır. Yine bazı melekler de vardır ki, her şeyi tedbir edip düzenlemeye mükellef ve memur kılınmışlardır. Şu varlık aleminde, yüce yaratıcının en büyük askerleri meleklerdir. Onların sınıf sınıf oldukları ve her sınıfın kendilerine has işleri tedbir ettikleri hakkında Rabbimiz sübhan ve Kuvveti bakın ne diyor. Andolsun birbiri ardınca gidenlere rüzgar gibi esip savuranlara, yaydıkça yayanlara, öğüt bırakanlara. Yine Andolsun o söküp çıkaranlara, yavaşça çekenlere, yüzüp yüzüp gidenlere, yaraşıp geçenlere, işleri tedbir edenlere. Yine Rabbimiz andolsun o sıra sıra dizilenlere, bağırıp sevk edenlere, zikir okuyanlara diyor. Mürselat, naziyat ve saffatta. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın yarattığı bu meleklerden bir kısmı da rahmet ve azap melekleridir kardeşlerim. Bir kısmı da arşın taşınmasıyla mükellef meleklerdir. Bir kısmı da semavatın imaratıyla mükellef meleklerdir. Ki bunların bazıları hep namazda, bazıları tesbihte, bazıları takdistedir. Bütün bu meleklerin sayısını sadece Rabbu ve küveteala bilir. Kardeşlerim, melek kelimesi lafzı itibarıyla da başkasının emrini yerine getiren bir elçi olduğunu gösterir. Aslında emir tamamen Allah'a aittir. Melekler asla emir sahibi değiller. Onlar sadece Allah'ın emrini infaz ederler. Rabbimiz sübhanuhu ve teala onlar ondan önce söz söyleyemez ve onlar ancak onun emriyle hareket ederlerdir Embiyada. Enbiya'da. Melekler ancak Allah'ın emriyle hareket ederler. Ancak onun emriyle inerler. Ancak onun emrinden ve izninden sonra iş yaparlar. Melekler Allah'ın tertemiz, günahsız, mübarek ve mükerrem kullarıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala hayır onlar kendilerine ikram edilmiş Allah'a yaklaştırılmış şerefli kullardır demiştir Embiyada. meleklerin bir kısmı kendilerine ibadete verip saf bağlamış bir kısmı kendisini tesbihe vermiştir de bundan başka vazifeleri yoktur onların en yüceleri Allah'a yakın olup kendilerini böylece ibadete hasredenlerdir İşte bunlar hakkında Rabbimiz Sübhanahu ve Teala onun yanında bulunanlar ona kulluk etmekten büyüklenmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündük tesbih ederler, hiç ara vermezler diyor Enbiya'da. Kardeşlerim, meleklerin başı ve en büyükleri Cebrail, Mikail, İsrafil'dir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yüce Rabbimizin bu üç büyük melek ve üzerindeki ile Allah'a tevesülde bulunur, dua ve münacatında, Ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabb'ı, göklerin ve yeryüzünün yaratıcısı, gizli ve aşikar her şeyin alimi olan Allah'ım, kullarının üzerinde ihtilaf edip durdukları şey hakkında ancak sen hüküm vereceksin. Hakikatin ne olduğu hakkında insanların ihtilaf ettiği şey için izninle beni hidayette kıl, çünkü sen dilediğini dost doğru yola hidayette kılarsın amin ya Rabbi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rububiyeti anmesi ve insanlığın hayatı ile ilgili ve vazifeli bu üç büyük melek üzerindeki rububiyeti hassasıyla Yüce Allah'a tevessülde bulunmuştur dua ve niyazında böyle demiştir Cebrail ruhların ve kalplerin hayatı kendisiyle kaim bulunan ilahi vahiyle ile vazifelidir. Mikail yeryüzünün bitkilerinin hayvanlarının hayatı kendisiyle kaim bulunan yağmurlar ile vazifelidir. İsrafil ise sura üflemekle müvekkel bir melektir ki bu da basub adel mevtin yani öldükten sonra dirilip hayata kavuşmanın sebep olan bir vazifedir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her biri hayatın bir şubesi ve bölümüyle müvekkel ve memur bulunan bu üç büyük meleği bu suretle duasında zikretmiştir. Yani Allah'ın onlar üzerindeki özel rububiyetini dile getirerek Allah'ın rububiyetiyle Allah'a tevessülde bulunmuştur. Yoksa o meleklerin adı veya zatı ile tevessülde bulunmamıştır. Allah Subhanahu ve Teala'ya ancak Allah'ın rububiyeti ile bulunduğu bu dualarında bu üç büyük melekten her birinin insanlığın ve diğer varlıkların hayatının bir bölümüyle böylece faydalı hizmetler verdiklerine de işaretle bulunmuştur. Ölüm meleği ise hayatla değil de mematla ilgili vazife yaptığı için onu bu duasında zikretmemiştir Yüce Rabbimiz Kur'an'da Cibril'i de övgülerin en güzeliyle övmüş vasıfların sıfatların en güzeliyle sıfatlandırmıştır işte bu güzel sıfatların sahibi Cibril'dir Yüce Rabbimiz onu kendisinin elçisi olmakla yanında çok şerefli olmakla kuvvet ve mekanet sahibi olmakla itaat edilir ve güvenilir olmakla vasıflandırmıştır ve bunun için kendisine melekul vahiy eminul vahiy denilmiştir şüphesiz o vahiy meleğidir ve Allah'ın Vahi üzerine tam emindir onun şeref ve kereminden biri de melekler içinde Allah'a en yakın melek olmasıdır ve Tekvir 19-20. ayetlere baktığımızda kuvvet sahibi güçlü bir melektir onun ne kadar güçlü olduğunu gösteren olaylardan biri de Nuh kavminin şehirlerini bir kanadıyla kaldırıp yukarıya çıkarması ve sonra tersine çevirmek suretiyle Nuh kavmini batırmasıdır o kendisine Yüce Allah tarafından ne emredilirse onu yerine getirmeye güç ve iktidar sahibidir memur bulunduğu şeyi yerine getirmekten aciz değildir Allah'tan kendilerine gelen emirler hakkında da gökteki melekler kendisine itaat ederler. Yine Kur'an'da kardeşlerim emin yani güvenilir olmaktan vasıflandığına göre aynı zamanda bu onun sadakatını ve nasihatı ile de iktiza eder. O halde o iyi ve iyiliği seven bir melek olduğu gibi Allah ile Allah'ın peygamberleri arasındaki aracılığında da son derece sadıktır Allah'tan aldığı emirleri vahiyleri noksansız ve ziyadesiz olarak aynen tebliğ eder kuvvet mekanet emanet kurbiyet gibi sıfatlar onda toplanmış ve o Allah'ın melekleri içinde Allah'a en yakın melek olmuştur mekanet ve emanet sıfatlarının Cibril'de toplanmış olmasının bir benzeri de Mısır Aziz'inin Yusuf Aleyhisselam için olan şu sözünde görüyoruz sen artık bugün yanımızda mekanet sahibi emin birisin evet Cibril'de kuvvet ve emanet sıfatlarının toplanmış olmasının bir benzeri ise Şuaib Aleyhisselam'ın kızını Musa Aleyhisselam hakkında olan sözünde görmekteyiz o bu hususta babasına gerçekten ücretle tuttuklarının en hayırlısı budur hem güçlü ve güvenilir bir adam. Yüce Allah yine Cibril hakkında bir ayetinde kardeşlerim. Büyük bir mirra sahibi melek doğruldu da gerçek meleklik şeklinde ona göründü. Evet. İbn Abbas bunu ru manzarin Hasenin çok güzel bir görünüş sahibi diyerek açıklamış ve çok güzel bir yaratılışta olan olarak mana vermişlerdir. Kardeşlerim mirra kelimesi miral kelimesinin tekilidir. Burada bununla sıhhatli ve düzgün olmak manası kastedilmiştir. ve Selam Efendimiz bir zengin için veya sıhhati yerinde vücudu düzgün birisi için sadaka helal değildir. Dediği gibi. Evet. Yüce Allah bütün kainata ulvi ve süflü bütün alemlere müvekkel melekleri koymuştur. Kainatta cereyan eden bütün işleri Allah'ın bu melekleri düzenler. Fakat onların alemi tedbiri daima Yüce Allah'ın izni dilemesi ve emriyledir. Buna dair pek çok ayetten bazılarını yukarıda arz ettik. İlgili ayetlerden bir, bir kısmında alemin tedbiri meleklere izaf edilirken bir kısmında da tedbir Yüce Allah'a izafe edilmektedir. Bunun anlamı şudur. Şüphesiz mutlak tedbir Allah'a Azze ve Celle'ye aittir. Emir, izin, dileme ve irade Allah'a aittir. Tedbire müvekkel melekler ise bizzat tedbir ve işin mahallinde bulunarak o husustaki emre uyarak işleri düzenler. Bu tedbir işinde böyle olduğu gibi vefat ettirme işinde de böyledir mesela bir ayette o kulların üzerinde tek hakimdir size koruyucu melekleri gönderir nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onu vefat ettirir canını alırlar onlar vazifelerinden hiç geri kalmazlar buyurulur yine bir ayet kelime kerimede Allah ölüm sırasında onları vefat ettirir canlarını alır Ölmeyenleri de uykularında bedenlerinden alıp kendilerinden geçirir. Sonra ölümüne hükmettiğini tutar, ötekilerini de belli bir Suriye kadar bedenlerine gönderir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için ibretler vardır diyor Rabbimiz. Kuvvet -Ala, Enam ve Zümer'de. Kardeşlerim görüldüğü gibi önceki ayette vefat ettirme işi meleklere izaf edilirmiş sonraki ayette ise bu Allah'a izafe ediliyor bu ve daha diğer benzerlerinin anlamı vefat ettirme işi mutlak olarak Allah'a ait bunun izni, emri, irade ve dilemesi ondandır fakat bizzat bu işi ele alıp kucaklama, bu işi vefat mahallinde bulunarak düzenleme bununla memur bulunan meleklerin işidir yani meleklerin tedbiri ve tasarrufu mutlak değildir. Daima Allah'ın emri, izni ve iradesi ilendir. Aleyküm selamlarım. Şüphesiz her şeyi yaratan ve yaşatan Yüce Allah olduğu gibi, ana rahmine düşen nüfteyi ve o nüfteden insanı yaratan da Yüce Allah'tır. İnsanın yaratılmasına müvekkel melekler ise, bu hususta insanın ana rahmine düşmesinden ta işin sonuna kadar kendilerine izin ve vazife verilen hususlarda vazife yaparlar. İnsanın ana rahminde yaratılması, bir tavırdan diğer tavra nakledilmesi, ona bir suret verilmesi, onun kat kat karanlıklar içinde korunması, rızkının, ilminin, ecelinin, şakavet ve saadetinin yazılması, ve diğer işlerinin söz ve ahvalinin kayda geçirilmesi dünyaya geldikten sonra eceline kadar korunması eceli gelince de vefat ettirilmesi götürülüp yüce yaratıcısına arz edilmesi gibi çeşitli hususlarda müvekkel ve memur bulunurlar bizzat bu işleri ele alıp düzenlerler kabirde, haşirde, ahirette de böyle insana verilen nimet ve saadetle müekkel melekler olduğu gibi çektirilen azap ve ikap ve müekkel meleklerde vardır. İnsanı iman ve tevhidinde tespit eden, sabit ve devamlı olmasına yardım eden, faydalı şeyleri talim ve ilham eyleyen, onu koruyan, savunan meleklerdir. Bu melekler aynı zamanda İnsanın dünya ve ahiretteki dostu, dostları ve yardımcılarıdır. Bir kötülükten sakınmak üzere korkulu bir rüya gördüğü zaman bunu ona iyilik olsun diye gösterenler sevdiği şeyleri de kalbi iyice o hususta pekişsin diye gösterip tecelli ettirenler yine meleklerdir. İnsan nimet sebebiyle nimeti vereni hatırlayıp şükrettiği zaman hayrı hatırlayıp ona yöneldiği kötülükten sakındığı zaman kendisine yakın ve yardımcı olan yine Allah'ın bunlara müvekkel kıldığı meleklerdir kardeşlerim. Melekler insanın evliyası, dostu, yardımcılarıdır. Hafasası, koruyucusu, muallimi, nasihatçısı, hayra davetçisidir. Onun günahlarının affı için istiğfar ediverirler. İnsan Allah'ın taatında olduğu müddetçe melekler kendisine hep salat ederler İnsan hayrın muallimi bulunduğu müddetçe melekler de kendisine hayrın muallimini yapıp yardım ederler ona rüyasında Allah'ın keramet ve rızasını müjde ederler keza ölümünde de tekrar dirilme gününde de kendisine ilahi müjdeyi ulaştırırlar mümini dünya hakkında zahid dünya süs ve makamlarından feragat eden ahiret hususunda rağbet eden unuttuğu zaman ona hatırlatan kulluk vazifeleri hakkında usanç geldiği zaman neşe ve gayret veren korktuğu vakit sebat ve metanet veren kendisinin dostları ve yardımcıları bulunan meleklerdir Allah'ın bizi imanda sabit eyle kardeşlerim melekler Allah'ın yaratmasında ve emrinin yerine gelmesinde Allah'ın elçileridir. Allah ile kullar arasında sefirdir onlar. Allah'ın huzurundan ilahi emirle inerler. Emrin infaz mahalline gelip infaz ederler. Yine onun huzuruna onun emriyle çıkarlar. Bütün alem, yeryüzü ve gökler meleklerine doktorudur. Yerde ve gökte meleklerin bulunmadığı bir yer yoktur. Her yerde kıyam halinde, ruku halinde, secde halinde melekler vardır. Her gün Beyt-i Mamur'a onlardan yetmiş bin melek girer ve bir daha girmesi içinde kendilerine sıra gelmez. Yüce Rabbimiz'in izzet ve hikmet fermanı, gönül dertlerimizin biricik dermanı Yüce Kur'an çeşitli işler ve vazifeler gören kainattaki işleri düzene koyan çeşitli yetki ve mertebelerde bulunan sınıf sınıf kısım kısım melekleri anlatan ayetlerle doludur diğerlerine olduğu gibi bunlara da aynen inanan bir kul yüce Allah'ın saadetli bir kuludur evet Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde de meleklere çok yer verilmiş ve o kadar çok hadis rivayet edilmiştir ki önemine binaendir ki meleklere iman, İslam'ın iman temelleri arasında yerini almış, Amentü'nün beş esasından birisi olmuştur. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, elçiye iman, ahirete iman ve kadere. Kardeşlerim, maksadımıza dönecek olursak, bütün kainatta ulvi ve sufli, bütün alemlerde meydana gelen iş ve hareketler, Allah'ın melekleri vasıtasıyla olmakta. İrade olan hareketlerin tamamı, irade sahibini yapmak istediği işi yapmaya iten iradeye tabidir bunun için bu kabil hareketlere iradi hareketler denilmiştir tabi hareketin sebebi ise hareket eden varlığın varlığının gayesini gerçekleştirmek üzere kendisindeki meyil ve taleptir ateş hareket eder bitki hareket eder rüzgar hareket eder ve işte bunların hareketleri de bu kabildendir ağırlığı bulunan bir cismin yukarıdan aşağı doğru hareket etmesi de bu kabildendir. Çünkü o tabiatı icabı merkezdeki karar kılacağı yeri arar, oraya iner herhangi bir kuvvet ve engelle karşılaşmadığı takdirde onun hareketi böyle cereyan eder. Kasri harekete gelince mesela ağırlığı bulunan bir cisim kendi tabiatının icabının aksine aşağıdan yukarı doğru çekilmektedir. O üzerinde etki eden ve kendisini yukarıya doğru çeken bir diğer varlığın tesirinden zorunlu olarak böyle hareket etmektedir. Bu durumda gerek tabi hareketlerden, gerekse kasli hareketler, asli hareketler değildir. Çünkü bu hareketlerde hareket eden varlıkların şuuru ve iradesi bulunmamaktadır. O halde asl olunan, şuur ve irade sahibi varlıkların hareketleridir.